Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı ve nefis muhasebesi başlayım inşallah. Yılbaşı yılbaşı ortaya her yıl Aralık ayının sonlarında bir konu ortaya çıkıyor. İslam'a göre, konekeme göre böyle bir şey var mı? Ve nedir yılbaşı? Allah tarafı buyuruyor bizlere El'an Suresi ayet 96'da Es-Selid-i Billah i̇sm rahman Rahim Falikul Isbah Allah-u Teala Mevlamız kudret azametiyle isbahı ile Yarıcı Isbah, Esbah, Esbah'ın mastarı. Esbah'a ifal babından film mazi sabaha dahil olduğu anlamına gelir. Yani burada Mevlam'ın buyuruyor, o yüce Mevla ki azometiyle kudetiyle gecenin karanlığından sabah aydınlığını yarıp ortaya çıkarandır. Burada falık yani felak, yarma fiili geliyor burada. Burada Mevla'nın bizlere nasıl ki gemiler büyük denizlerde dev dalgaları yararak gidiyorlarsa Mevla'nın bize böyle bir örnek veriyor. Dünyada Dönerek, gece karanlığını yararak dünyada, Demek ki sabahın beden çıkması oluşuyor. Dünyanın dönüşü, tabi batıdan doğuya doğru, Belli bir yörüngesinde, belli bir hızla dünyamız dönerken, İşte burada Mevlam buyuruyor. Gecenin karanlığından sabahın aydınını çıkaran Mevlam. Sabaha karşı güneş doğmadan evvel doğuda ufukta beyazlık beliriyor. Buna Türkçe'mizde tan yeri artı diyoruz. İşte bu şafak çekmesi tam yere ağırması, Arapça olarak da feciz sadık deniyor buna. Doğuda ufukta bir beyazlık belirir, beyazlık yavaş yavaş genişler. Peki bu kendi mi oluyor? Yani Dünya kendiler mi dönüyor? Hayır. Tabii ki dünyayı yaratan güç, azamet, kudret dünyayı belli yörüngesinde Beylik hızı döndüren kudu azamet. Vecah-i leyle sekenen. evla buyuruyor ayet devam ediyor. allah Teala geceyi de kıldı, sekenen sakin için kıldı. Demek gece istirahat zamanıdır. Sükün rahatlık bir zamanıdır. Gerçi günümüzde gece çalışanlar da olmakla birlikte ama genel bakışta insanlar, karıncalar, arılar, kuşlar bütün bu canlılar genelde akşam olduğumu mu her biri yuvasına çekilir, evine çekilirler ve tabii gecenin belli saatinde insanlar da yatar, uyurlar. İşte evren bu yürüyor allah Teala dünyayı döndürmesinin hikmetin bir demek ki budur gündüz ayrı mesele vardır, gece ise isra zamanıdır ve bir de sükune zamanı evet gece çalışanlar vardiyede bulunanlar gündüz yatıyor uyumak için ama tabi rahat uyuyamazlar çünkü gündüz gürültü olur bütün insanlar, hayvanat dışarı çıktıkları için gecenin sükuneti gününüzde olmuyor. Ve şemse vel kamer Allah Teala güneşi ayı da hüsbanen hüsban kıldı. Husban hesaptan gelir ki yani zaman birimi için bir hesap ölçüsü kıldı Allah Teala. Güneşi de ayı da zahlike bunu yapmak. Gece karanlığından günüzün aydınlığını çıkarmak. Geceyi bir sükün israat zamanı yaratmak kılmak. Güneşi ayı da zaman birimi için yani gün, hafta, ay, yıl gibi zaman birimi için bunlara da bir hesap ölçüsü kıymak yapmak takdirül azizül ale. Ancak ki aziz olan, alim olan Allah'ın şanü takdir ile olmuş olmaktadır. El aziz izzet demektir güç demektir şeref demektir yani hiçbir varlık hiçbir güç Allah'ın işini bozanmaz ona üstün gelemez böyle dünyanın bir süper gücünün başkanı programı gereği e, Uşak'ta bir yere gidecek ama evet Uşak'a verebilir ...pilotların emrinde olabilirler... ...havalarının personel emrinde olabilirler... ...ama, ama sene e, ...hava şartlarına karışamaz ama... ...evet... ...önceden karşılaştırılmıştır programlanmıştır ...ama uçak havalanamaz da... ...boğazdan bir fırtına... ...kar tipi buzlanma olur... Evet, dünyanın süper gücünün başkanıdır. Dünyanın güç ordusunun baş olabilir, alabilir, uçağına emir verebilir, personlere emir verebilir, ama haşatına karışamaz. İşte Allah'ın bir ismi Celle El-Aziz'dir. Hiçbir madde, hiçbir varlık güç, Allah'ın takdirini bozamaz. Allah her işine galiptir. El Alim Allah Teala Mevlâmız her şeyi bilicidir. Burada Mevlam bizlere zaman birimi ölçü hesabı olarak güneşi, ayı kıldığını buyuruyor. Demek ki iki türlü zaman vardır. Biri güneşle ilgili zaman, bir de ayla ilgili zamandır. Ay, dünyamızın pekidir ve ay dünyamızın çevresinde dolaşır. Ayın dünyamızın çevresinde bir defa dolaşması ile bir kameri ay, kameri ay meydana gelmiş oluyor. Yani İslami aylar, Recep, Şaban, Ramazan, Şabal gibi böyle bir ayın meydana gelmesi... Demek ki kamerin yana ayın dünya çevresinde bir daha dolaşmasıdır, iyledir. Aynı ay dünyamızın çevresinde 12 defa dolaştımı mı bir kameri sene olur. Kameri yani kamer ay demektir. Demek ki ay dünyamızın çevresinde 12 defa dolaştımı mı tur attığı mı bir kameri sene olur. Hicri sene deniyor bunlara işte. Bu da ne kadardır? 355 gündür. Ve İslam'da, ibadette, her şeyde bu geçicidir. Ama güneş senesi de vardır. Bu da nedir? Dünyamızın güneşin etrafında bir defa dönmesi de bu da güneş senesi deniyor. Bu da tabii vardır. Allah bunu böyle yaradını takdir etmiştir. Yalnız bu gerek kameriye, gerekse şemsi, yani güneş sebeşi senesinin oluşması ne içindir? Ancak hesap bilmek işindir. Yani kişi üç sene önce, 5 yıl sonra, 3 sene sonra alacağı verce ne varsa bunlar içindir. Yoksa haşa yılbaşı tapınak için değildir. Yine Allah-u Teala buyuruyor bizlere Yunus Suresi ayet 5'te Esr-i Rahim Bismillahirrahmanirrahim Hüvellezi Ci'ale şemse Duyaen Vel kamere nuren Hüvellezi O Allah-u Teala Öyle Mevlamız ki Ci'ale şemse Duyaen Güneşi ziyah kıldı ziya ışık anlamına gelir ama ısısı olan, harareti olan, ısısı olan yani bir enerji e, kaynağı anlamına geliyor. Burada Mevlamız bize buyuruyor. Allah Teala güneşi bir enerji kaynağı haline kıldı enerji. Ve kamerun nuren. Allah Teala ayı da bir nur kılı, nur ışığı yansıtan bir aydınlık veren ama enerjisi olmayan yani ısısı,ışısı olmayan anlamına geliyor. Demek ki güneş bir enerji deposu. İşte dünyadaki yaşam koşulları güneşe bağlı. Onu Rabbi onun için yaratmış öyle yaratılmış. Oradaki enerji güneşin kendi yapısından kaynaklanıyor. Yani hidroci atomları, Rabbimin takdir ettiği ölçüde atomlar helüme dönüşüyorlar. Buradaki fazla açıkta enerjiye dönüşüyor. Ve güneşte gerçekten korkunç bir enerji var güneşte. Hatta bazen tabi Rabbimin dilemesiyle hiçbir zerre başıboş değildir. Yani güneş bir nevi Atom sektörü, reaktörü gibi e, güneş. Rabbinin takdir ettiği ölçüde hidrojenler, helyuma dönüşüyorlar. Mesela Mevla dilerse bu enerji bazen ço aşırı çoğalıyor. Yani atom değişikliği orada Allah'ın tabi takdir izniyle bazen çoğalıyor. Güneş de muazzam, enerji patlaması meydana geliyor. Sanki milyonlarca atom bombası patlar gibi enerji meydana geliyor. Hatta bunlar dünyamızı tabi etiyorlar. Yani dünyadaki olayların çoğu güneşteki patlamayla ilgili bunlar. Şimdi buradan tabi şu sonuçla buradan çıkarabiliyoruz. Allah'a dilerse Mevlamız güneşte bir anda öyle bir enerji patlaması olur ki dünyadaki bütün sistemler durur. Bilgisayar çalışmaz, telefonlar çalışmaz, uçaklar havalanmazlar, atmosfer altısı olur. Hatta bugün dünyanın bazı devletlerinde bulunan o da inflak edebilirler böylece. Yani böyle dediği anında yani her şey olabilir tabi. Bu tabi bizim konumuz değil bu gerçi bu. Mevlam burada bize buyuruyor o Allah geceler şanlığı güneşi bir enerji deposu kıldı. Vel kamera nuren ayıda bir nur yansıtan ışık yansıtan bir araç kıldı. Ve kadderehü menazileh allah Teala Mevlamız aya menziller de takdir etti. Menziller belli yörüngeler takdir etti. Yani ayın 28 menzil deniyor buna. Her akşam bir yerde ay görünür ve bir gece ay kaybolur. Görülmez yani. Görülmez. Peki allah Teala bunları neden böyle yarattı? Bununca enerjiyle Allah yarattı. Allah aya böyle bir menzil verdi. Neden acaba? <Evet> Litalemu adedini ve hisabı böyle yapıyor. Litalemu bilmek için adedini ve hisab. Senin adedini, sayısını bilmek içindir. Ve hisap ve bundaki hesabın içindir. Yani zaman ile ilgili hesapların bilmesi içindir. Mesela on sene önce şöyle olmuştur, beş sene sonra böyle olacaktır, Şu alışverişte, şunlarda, bunlarda, olaylarda demek ki bunlar işte bu bize böyle yaratmış, bunlar böyle. Yine bizim Mevlam buyuruyor, Bakara Sür ayet 189'da Esinebillah Bismillahirrahmanirrahim Ehille Yes anil ehille Mevlam buyuruyor. abim Sana hilaldan soruyorlar. Yes elüneke Anil ehille Ehille Hilalin çoğu. Türkçe bir ay deriz yalnız. Arapça'da Üç ismi vardır ayın, üç değişik hal var. Biri hilal denir, ay en azından bir günlük inceyken hilal denir. Sonra kamer denir, ondan sonra da ay tam yuvarlak olunca toluna yani bedir denir. Saberden bazıları Rüşdüllar zamanı sordular, kiralan durumu sordular. Kul, Allah bilir, canbül ki, hiye bu hiral'ın durumu. Yani her akşam değişmesi, inceyken yavaşça yavaş, tam dolmay olması, tek incelemelerindendir bu. Beraatilnes öyle yapıyor. Beraat linnasi vel hacci İnsanlar için bir vakit birimi ve hac için de bir zaman birimidir. Demek ki İslam'da ibadetler ayla ilgili. Böyle anbürüyor. Kulhiye. O hilalin durumu nedir? Mevakitu linnasi insan için bir vakit Zaman ölçüsü birimidir. İşte aylar Mesela Ramazan ayı hilele bağlantılı. Ramazan hilali görünce Ramazan ayına girmiş oluyor oruç farz oluyor. Sonra Şevvar ayının hilali görünce bayram girmiş oluyor orucu tutmamakta o günde gerekiyor. Haram oluyor tutması da. Ve hac da yine bu da hilalle. Yani kameri sene ile hicri sene ile ilgili haç da. neden böyle? Ee, senenin her mevsiminde dönüp dönü geliyor. Çünkü bu hicri sene e, güneş senesinden 10 gün kısa olduğu için her sene 10 gün önce geliyor Ramazan'da Aç da her son gün önce geliyor. Şimdi biliyorsunuz tabi bir yılbaşı diye bir şey çeşiti Türkiye'mizde. Gerçi aşağı yukarı elli seneden beri bunu bir malzeme var. Fakat tabi eskiden çok cansızdı. Genelde azınlık olan Hristiyanlar bunu kutlarlardı. Sonra yavaş yavaş işte Müslümanlar da bu artık bulaşmaya başladı. Müslümanlar da bilinçsizce burada aklımıza bir şey gelebilir. Hz. İsa peygamber değil mi peki? Peygamber tabii. Hem de azim bir peygamber İsa Büyük peygamber. Peki onun doğunu kutlamak günah mı olur? dinimizde yalnız tek peygamber yok biliyorsun İslam'da. Kuran ismi geçen 28 peygamber var. Üçü İhtilaflı. Peygamber mi, evliya mı? 25'i kesin peygamber. Bunların birisi Aleyhisselam'a da diyor. 25'ten biridir. Ama hadis-i şerifte bulunduğu üzere en aşağı dünya gelen peygamberlerin sayısı 124 bin civarında. Tabula kan kesim değildir gene de. Demek ki yüz aşkın peygamber bu dünyaya geldi, göçüp arda gittiler. Peygamberlerin her birini seberiz. Kuranda isim bile Peygamber e inanır iman ederiz. Bu imanımızın gereğidir, şartıdır iman etmekte. Yalnız bugün Hristiyanların yaptığı bu Hz. İsa'nın doğruluğu kutlaması değil bu. Bu bir çılgınlık bu. Adamdır. Bir defa Risa Aleyhisselam Hazretleri İsrail oğullarından Hz. İsa Aleyhisselam. annesi Hz. Meryem. Hz. Meryem babası Hz. İmran. Yani Risal şemazetiri Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İmran'ın torunu. Onlar İsrail oğullarından, yani Yahudi ırkından bunlar. Hazreti İsa da Yahudi ırkındandır. Aslında Yahudilere peygamber gönderildi. Ama bir peygamber ne olursa olsun peygamberdir. Hak peygamberdir. Ona inanırız, iman ederiz. Beceriz kendisine, sayarız kendisine. Yani şu gerçek var şimdi burada, Yahudilerin kullandığı takvim başka. Bugünki Milad takvim, Romalıların kullandığı takvimdir bu. İsa'nın mazeterinin doğduğu gün tam kesinde bilmiyor. Yani Roma takvimine göre. Yapılan hesaplara göre işte Aralık'ın sonlarında ocağın başında altısında falan tabi burada çirişkili bir hesaplar ve görüşler bunların böylece. Aşağı yukarı <gülüyor> yıl önce yani miladi 1500 yıllarında Fransa, o günkü Fransa kralının emriyle Hz. İsa'nın doğumu bir ocak olarak kabullenildi. Yani bu bir İncil ilgisi yok. Bunun Hristiyan ile ilgisi yok aslında. Bir kral. Nasıl ki İncil'in karmaşık kargaşadan çıkarılması tek İncil'in bulunması için Konstantin emir verdiği gibi işte miladi Hazirân doğumu ilgili gününün de belirlenmesi, kutlanması da miladi 15 yıllarında, oünkü Fransa kralının emriyle oraya çıkmıştır. Tabi zamanda Hristiyanların kitapları değiştiği için, İncil değiştiği için, Allah kelamıyla bir balse kalmadığı için. Ne yapsın zavallılar? Hz. İslam'ı seviyoruz diye onu anarken bu defa şeytanın teşviki nefislerin isteği doğrultusunda zaten çılgınlaştılar. Yani Allah aşkına geliştirdiler. Ne olur elimizi şöyle vicdanımıza koyalım da Hangi din bunu kabullenir? Hangi peygamber buna sahip çıkar? Yani yılbaşı çılgındığına, içki, kumar, fuhuş, e, alasılıklar... yazlar, barlar, pavionlar, gazinolar... şunlar, bunlar, danslar, çırcıpla kadınlar, alkolik erkekler. Alkolü kadınlar bir çılgınlık. Haşa. Peygamberlere bunun için geliyorlar? Böyle şey olsun e mi geliyorlar? Allah bundan razı oluyor mu? Olmaz tabi. Hangi peygamber gelmişse insan önce Allah'a davet ediyor. Allah bir ciralıyor. Sonra ilahi emirlere davet ediyor. İnsanlara haramdan sakındırma geliyor peygamberler. Yani İsa Aleyhisselam Hazretleri dünyaya gelecek sonunda hakkında hadis-i şerifler, sahih-i hadis şerif hakkında var. O da tabi bunları görecek. Görecek tabii bunları. Yani güya hazr İsa'yı sevenler güya. bakınız, ı İsa Aleyhisselam'ın adına güya kutlaması adına hiçbir dine sığmayan, hiçbir ilahi kitaba sığmayan, hiçbir peygamberin kabullenmediği bir şey yapıyor. Halbuki ilk Hristiyanlar ki ondan gerçek olarak dine bağlıydılar. Havayuyundan ondan yeni gelen, onlar sayı gelenler buna ne yaptı bunlar böyle? Manastıra kapandılar, çok oruç tutular. Hep Allah'a ibadet etmeleri geçtirdiler. Onlar böyle şey yapmalar sevgili kardeşlerim. Yani bunlar Hristiyan dünyasında sonradan çıkarılan çılgınlıklar. Ama ne yazık ki Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşlerimiz de bu çılgınlığa ortak oluyor. Hatta bazı büyük şehirlerde insan kendisi nerede olduğunu bir sorgulama kalkıyor insan. Acaba ben nerede diye. Vitrinler, şunlar, bunlar e, medya tabi, görüntülü, gör, yazılı medyalar, şunlar, bunlar. Yani insan kendini bir sorgulama kalkıyor. Acaba ben nerede diye. Bu tabi Peygamberi kutlama adına yapılınca günah daha da büyük oluyor bir defa. Ve bir Müslüman Hristiyanlara benzemek için bu yaparsa Allah korusun imanı tehlikeye giriyor diyor kardeşlerim. Yani yazık oluyor memleketimize. Yazık oluyor vatanımıza. Hristiyanlaştırma kampanya içerisinde bu Hristiyanlık, misyonik faaliyetler açış şartı böyle, tam her şey mı durumda böyle. Işte. Zavallı gençliğimiz, zavallı halkımız. Tabii hep zavallı yöntemler. Bunu önleyemiyoruz şimdi, bunu önleyemiyoruz. Efendim yılbaşı biletleri yok, şansını dene, çıkmaz ama şans diye bir şey yok sevgili kardeşlerim. Kader var, kader. ya Rızık yazılmış Evet, işte haram olsan gelsin diyenler de var. Evet şu anda var buna diyenler ama ama gün gelecek gün gelecek o günde mutlaka gelecek ama yani kişi kalbinden kalkacak mahşer yerinde dikileceğiz hesaba çekileceğiz. O zaman kişi ne yapacak? Bir ah çekecek. Ah! Kişi nadim olacak. Yalanacak kişi orada. Ne yaptım diye. İslam'da aslında yılbaşı kutlaması diye bir şey yok. İslam'da. Yalnız bir insan bir yılbaşı diye bir şey tabi İslam'dan da istiyorsa İslam yılbaşı nedir? Muharrem ayının birinci günüdür. Hici olarak. Muharrem ayı. Şimdi bakın şu incele bakınız. Has-i Ömer'in zamanında bu karar alındı. Ondan önce İslam'dan önce ve İslam'ın dönemlerinde bazı büyük olaylar bir yılbaşı biri olarak alınıyorlardı. Mesela işte filan büyük savaşlar İslam'ın deniyordu Ya da filan kıtlık senesi diniyordu. Sonra fil olayı meydana gelince bu fil olayı bütün her şey olaylara bastırdı. Ondan Arabistan'da Arapistan'da işte fil olayından bir sene önce, işte beş sene önce, üç sene sonra diye fil olayı bir tarih birim olarak kullanma başlandı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke Medine'ye hicretiyle peygamber hicret yılı baş konuşma başlandı. Şimdi buradaki inceli şu. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretlerinin doğumu alınmadı bir birim olarak. Peygamberimizin peygamberliğe başlaması tarihi o da alınmadı. Hatta peygamberimizin ölümü de alınmadı. Demek ki peygamberimizin Mekke'de Medine-i Hicreti göçü o alanda tarih birim olarak. Neden? Çünkü peygamberimizin Mekke'de Medine göçüyle elhamdülillah İslam'ın devleti oluştu. İslam devlet yapısı büründü. İslam dedim temeli atılmış oldu orada Peki ne zaman bu İslam yılbaşı geliyor? Mesela bugün Aralık ayının sonlarındayız 2005 yılından. Nasıl olsa inşallah 2006 yılının Ocak ayının Parasitü Gönül'ü Salı'ya bağlayan gece Hicri yılbaşı Muharrem'in bir Ocakası oldu inşallah. Aşağı yukarı demek ki Hicri yılbaşlarında daha doğrusu İslami yılbaşlarında bir ay kadar bir zaman var. Ama bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz Bilmiyoruz. Ben de bugün takyam baktım öyle verdim. Neden? Hiçbir alamet belirti yok. Konuşulmuyor. Ne basında ne görüntüle basında, ne halk arasında hiç böyle bir şey konuşulmuyor. Ama Hristiyanlara ait olan Milad yıl başlarına bir ay kala, hatta iki ay kala da bunu herkes biliyordu. Çok şey biliyordu. Yani Allah korusun, ülkemizdeki günlük yaşamımıza artık bu Milad yıl oturmuş. Hristiyanlığın en büyük simgesi. E zaten Allah korusun Hristiyanlığın bütün e, örf adetleri, gelenekleri benimseyince, yaşanınca e, ne kalıyor geriye? Bir isim değişikliği kalıyor. Yani Hristiyanlaştırma kalıyor. E, Hristiyanlar bugün evet Türkiye'yi layık olunuz diye Türkiye'ye bir baskı yapıyorlar. Yani İslamlaşmayın diye. İslam benimsemeyin diye. Ama kendileri kat Hristiyan kendilerine. Açtır Hristiyan kendilerine. Devlet başkanları böyle. Açıkça böyle. Hatta Hristiyan partileri var resmen. Tabi bu ilgin bir kendilerine olsunlar kendilerine. Ama biz ne oluyor sevgili kardeşlerim böyle? Yani bu kadar kimliğimizden soyutlanma böyle. Dinden soyutlanma. Örf ayeten soyutlanma. Ne olacak halimiz arkadaşlar? Işte. Allah korusun eriye gideceğiz. Allah korusun hırsanlık bu denizinde. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim kuran Kerim ayetleri okudum sizlere. Allah Tanrı Mevlamız güneşi de ayı da bir zaman birimi için hesap ölçüde yarattığım buyuruyor. Bir zaman birimi için. Demek ki dünyamızın güneşin çevresinde bir defa dönüşüyle bir güneş senesi meydana geliyor. 12'ye bölünmüş. 12 burç vardır. 12 aydır güneş senesidir. Bu da tabi bir hesap birimi olarak ölçü olarak kullanılır. Çünkü böyle buyuruyor. Güneş burç yardılmıştır. İkincisi ayın hareketleri vardır. Bu da ziyade ibadetlerde ve İslamiyet'te onlar geçerlidir. Ramazan, Şevval, Zilkade, Ziliçe, Muharrem, Safra Bülbel gibi bunlar geçerlidir. Şimdi İslam'da başına kutama diye bir şey yok. Ancak eğer bir şey yapmamız gerekiyorsa şunu yapmamız gerekiyor. Nedir yılbaşı? Demek ki ömrümüzden bir yıl geçmiş. Dünyamızdan bir yıl geçmiş, bir yıl geçmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Nefsimizi bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Ömrümüz, hayatımızın yani sınırlı, belirlenmiş, Allah'ın takdir etmiş bu Kim böyle yapıyor? Ayet kelimesinde sebille kitaben müeccela kitaben müeccela kitaben yazılmış müeccela vakitlenmiş dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünya yaşamızda elimizde değil ölmek elimize değil ne zaman öleceğiz nerede öleceğiz ve ölüm sebebinin ne olacak ona biz karar veremiyoruz. Yetkimize aşığı bizim o. İnsana yaratan şu bedenimizi bir otomatik makine gibi yaratan Mevlamız. Otomatik makine gibi Ki beyindeki merkeze var, oradan yönlendiriliyor. Otonom sinir sistemiyle bedenin çok yapısı. Bu yaratan Mevlamız şu bedeni yaratan Mevlamız, işte bedenimizin sağlığı da, çolukluğu, gençlik, yaşlı dönemlerde, hastalığı dönemlerde, ölümde, bedeni kim yaratmışsa, ve şu anda bedeni kim yönetiyorsa, şu beden kimin denetiminde ise, ölümü o takdir etmiş karıştır, etmiştir. Demek ki, her sene sonunda yani yıl başımız, sene mı, sonu ne yapmamız gerekiyor? Oturup şöyle öne eğerek düşünmemiz gerekiyor. Nefsimizden bir muhasap yapmamız gerekiyor. Benim ömrden bir yıl daha geçti. Ne kaldı bilemiyoruz. O beş yıl bizim gizli belleysek oram gizemiş. Ne kaldı bilemiyoruz. Ama bilimiz ne var? Ömrezin bir sene geçti. Ne yapma gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Allah Teala bize buyuruyor Enbiya suresinin ilk ayetlerinde. Esen billah, İsme-i Rahim. İktirilnasi hisabühüm ikterabe dünnasi hisabühüm ve hün fî gafletüm Mevla buyuruyor. Bakın nasıl kardeşlerim. İktarebe karibu, yakın oldu, yaklaştı. Lillâs insanlar için hesabühün insanlar için hesab günü artık yaklaştı. Mevla buyuruyor. İnsanlar için artık hesab günü yani mahşer. Hesab artık yaklaştı insanlar için. Dünyanın artık sonuna geldik o terimler. Zaten peygamberimizi Aleyhisselam Hazretleri'nin Allah tarafından Celleşanlığı Hatemül Enbiya yani peygamberimizin son peygamber olarak gönderilmesi peygamberimizin son peygamber olduğunu bildirilmesi zaten bu nedir? Artık kıyamet alametinin bir başlangıç demektir. Tabii bu alem devam etmeyecek muhteremdir. Bu e bugün bilim de bunu kabullenmeye mecbur kalıyor. Eski insanlar tabi cahil döneminde inkar etmişler kıyamet Ne zaman kıyamet kopacak? Hadi kopsun bakayım. Meden okumuşlar peygamberlere. Ama bugün artık bilim de bunu kabulleniyor. Çünkü güneş enerji bitecek tabi gün tükenecek. Yıldız enerji tükenecek enerji tükenecek hidrojenler dörtçe atom birleşiyor bir helyum atomu orada enerji dönüşüyor tabii bu enerji bitecek yani bunu biliyor artık bunlarda Allah tarafı buyuruyor insanlar için hesap günleri yaklaştı artık çünkü dünyanın ömrüne bakarak kalan ömür çok ama çok kısa Allah katında vehum Halbuki o insanlar fi gafletiye mürlülüyor. İnsanların gaflette bundan kaşınıyorlar. Yani tevbeden uyanamaktan insanlar kaşınıyorlar. İnsanların gaflet tam insanlar. Yani öyle bir zamanda ki sevgili kardeşlerim bir gaflet, yani deve kuşu gibi başını kuma gömüp. Bir de gözünü yumma, bir şey görmeyim diye. Alkol bataklığında, kumar bataklığında, fuhuş bataklığında, dünya hırs bataklığında, çağdaşı bataklıklarında bir çılgınlık gaflet. Biz neyiz? İnsan denen varlık nedir? İnsan. E i̇nsan bir çöp değil sevgili kardeşlerim ben. İnsan bir karınca değil. Ya. İnsan bir ağaç gibi kalmayacak. Allah insan ruh vermiş, ruh. ruh. Ölümsüz artık ama. Allah bir de bir bilinç vermiş. Allah bir de bir akıl vermiş. Akıl araştıracağız. Şu alem başıboş değil. Düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünya bakın Dünya böyle şey. Muazzam bir kütle şu dünya. Ağır. Bu kadar muazzam bir kütle bunu yaratan, bunu kendi eksilinden döndüren ve ayrıca güneşin çevresinde bunu döndüren. Böyle. Yani buna bir menzil, yörünge takdir eden Mevlam. E güneş dünyamızın kaç yüz bin kat daha bir güneş. Korku enerji deposu güneş. Güneşi yaratan. Güneşi döndüren Mevlam. Güreşe dönüyor sanma, mek etrafın dönüyor balacığım. Bütün yıldızlar ki melâb yürüyor, sebilla küllün fi felekin yesbehûne mebâd. Küllün hepsi hepsi fi felekin, felekinin de yörüngesinde yesbehûn bak, yüzüyorlar, dönüyorlar, geziyorlar balacığım. Ama birbirine çarpmıyorlar. Uçaklar havada çarpışıyor. Gemiler denize çarpışıyorlar, koca denize gemiler çarpışıyorlar. Uçaklar çarpışıyorlar. Otobüsler her an çarpışıyor otobüsler, karada. Bak, Allah'ın bakın koy düzene denge yok mutlaka. Her bir korkun süratı dönüyorlar, yıldızlar, güneş, korkunsa dönüyorlar bunlar böyle. Hepsinin yörüngesi belli, Hiçbir bir yörüngesinden bir milim ayrılmıyorlar kuş kudret böyle. Bunun gibi bedendeki hücrelerimiz de der, der. Organların teşebbü meydana gelişti, hücrelerinin yapısı, ölünüşü, yenisi gelmesi, e, kan dolaşımı, solunum sistemi, sinirim sistemi, böyle. sinir sistemleri, beyindeki merkezler şu beden yapımızda e, insan aklını kullanması gerekiyor. Uyanma gerekiyor karıştır. Uyanma gerekiyor. Yani bazı günahlar var ki bazı yer ve zamanda Allah'a kadar oluyorlar böyle. Mesela Mekke'de haremde günah işlemek ne kadar korkunçsa e, yılbaşı diye Hristiyanlara benzemek işi bunu yapmak bir nevi Hristiyanlaştırma metoduna tuzağına girişmek e, Allah korusun yani bir akıllı Müslü'ne yakışmaz mı arkadaşlar? Arada bir mesaf koymamız gerekiyor onlara. Mesela bizim peygamberimizin doğumunu onlar hiç anıyorlar mı acaba hiç? Anmıyorlar değil mi? Anmıyorlar tabii onlar. Velamız buyuruyor. insanların hesap günü yaklaştı. Yani dünya ömürüne göre Geçen kim bilir kaç yüz binler milyon yıl geçti, artık kalanı Allah kahretmen saniye gibi. İnsanlar, gafleteler, haklı uzaklık gidiyorlar. Yine Mevla bize buyuruyor, Haşir su ayet 18'de, Esselamü'l-i Rahim, Ey müminler ile başlayan Kerem buyuruyor ki yani bunlar çok ibreti var. Evela buyuruyor ya Ya eyyühellezine amelü tekullahe bak Ey müminler ya uyarıyor böyle. Dikkat yani böyle. Dikkat uyanın. İlahi bir bilir yani. Kime? Ellezin amanı ey müminler müminlere hidayet mevlâları. İttakullâhe Allah'tan korkun vebali yapıyor. Yaradan'a vebali. Ona döneceğiz. Hesap vereceğiz bütün bunlar. Allah Teala'nın akıl vermiş Allah rahmet onlar öyle. akıl olmadığı için bilinç olmadığı için Hayvanlar Allah katında hesaba şey girmeyecekler. Ancak birbirinde hak meselesi var. Biliyor onu sebebiyle hediye hayvanlar onun hesabı verecekler. Hesabı şu yani mahşerde birbirinden hakkını alacak hayvanlar. Kıdış yerde geliyor. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyun alacak. Biri boynuzsuz, biri boynuzlu vurmuş, beynini parçalanan hayvancağızın hakkını alacak orada. Ama hayvanlar bunun dışında hesaba çekilmiyor hayvanlar. Yani oruçtan, namazdan, haram ona soyulmayacak. Dikey hayvanlarda. Ama insanda bilinç var, akıl muhtemelenler. İnsanda ruh var, ruh. Ölümsüz, ölemiyor insan. Yani kişi ölmek isteyecek çok. Ölüp yok olmak isteyecek kişi, ölemek işte ama. Tamam beden ölecek. Beden topa tüyüp topa dönüşecek. Ruh ölmüyor ama. Ruh ölmüyor. Yanısız ki günümüzde mesela e, bazı organlar mesela değiştiriliyor. Bazı onlar işte başkasının gözü, başkasının böbreğe hatta bir kişi şöyle düşünelim ki İki gözü mesela. Bir gözü başka bir kişinin. Diğeri başka bir kişinin gözü. Böbren biri başkasının. Kalbi başkasının. Ama kişi başkalaşmıyor ama ya. Aynı kişi ama. Neden? Kişinin kişiliği, aslı gerçeği ruh çünkü. Ruh değişmiyor çünkü. Ruh değişmiyor. Onun için beden yeni beden verecek ama kişi aynı kişiliği kişide. Aynı akıl Aynı görüş, aynı kişilik. Yani günümüzde e, tabii olmayacak mesela yani tıp mesela ilerleyebilse de hatta bazı hayvanların organları insan takılabilse, uyum sağlayacak bir metod bulabilseler de, e, kişinin işte karaciğeri, aslanın karaciğeri, ayının akciğeri, koyunun işte böbreği, insanın kalbi Tamamen değişik de olsa insan değişmiyorlar. Der. Hatta dış organları bile. Mesela insanın kolu kesen kişiye bir aslanın kolu pençesi takılsa, takılsa, kişinin kolları aslanın pençeleri olsun, ayakları memle olsa insan iç organı dış organı değişsin insan yine değişmiyor. Çünkü beden insan değil. Beden bir alet. İnsan ruh. Ruh da ölümsüz. Ölümsüz. Bu iş Allah tarafı buyuruyor. Ey müminler! Bak, Allah itaat bizlere. Çok şey elhamdülillah. mümin diyor. Arkada emir geliyor ama. İttekullah Allah'tan korkun. Bak, o bizi yarattı. Mülk onun. Bütün kânat onun, evren onun. Galaksiler, yıldızlar, sistemler, bu enerjik olaylar, böyle, atmosfer, denizler, arş perş, Mevlamızın egemenlik onun, tam hakimiyet Mevlamızın, Mevlamızın böyle İnsan bir kendine baksın, nedir insan? Tek kelime aciz. Ne yani demiş? Evet, insan şu insan, insan güçlü olabilir. İşte, koparım, vururum, kırarım gibi. Ama Allah da dilerse, kol kalkmıyor. Kalkmak, derler. Yani. Dilerse Mevlam, kol kalkmıyor. Yani. Kişi yürürüm diyor. Allah derse, da yürümüyor. Yani. Dilerse Mevlam, gözü kör oluyor. Dil konuşamıyor. Yani. Dünyada da oluyor bunlar be. İnsan sonuçta bunlara girebiliyor bu durumu girebiliyor insanlar için. İşte böyle buyuruyor. ey müminler Allah'tan korkun. Ve tenzur nefsi makademetliğandı. Böyle yapıyor Ve tenzur ve her nefis nefsin akdan geliyor. Her nefis yani her insan her akılla mükellef nazar etsin, ibrete baksın, düşünsün, araştırsın. niye, Ma-akma. i̇smi Usul. Öyle şeyine baksın ki, kadimet liqadin, yarınki günün artışını buradan neleri gönderdi? İşte nefsin muhasebesi bu işlerdir kardeşlerim. Demek ki ömrümüzden bir yıl geçti. Bir yılın sonuna geldik. Yaşımız bir yaş da gitti. 20'si 21 oldu. 40'sa 41 oldu. 70'si 71 oldu. Yaşımız bir yaş da gitti. Ömrümüzden bir sene kaybettik. Gitti. Sene de geri gitti artık. Geri gelmiyor artık. Ömrümüzden, ömrümüzü takip belirli, şaşmaz bir ömür. Bir sene kaybettik. Acaba bu bir sene şey ne yaptık acaba? Yarınki gün olan ahiret için, maaşlar için, buradan acaba neleri nereye gönderdik? Sevgili kardeşlerim, Allah aşkına ne olur ben? Hiç? Hristiyanlar inşallah uyanırlar onlarda, Rabbim nasip etsin. İnşallah Kone Kerim'i araştırırlar. Zavallılar İncil'i bastırıp bunu dağıtmaya çalışıyorlar. Tabii paraları var. Evroları var. Dolarları var. Dünya kilisesi Birliği var. E, Kardinaları var. Papalıkları var. E, misyoner teşkilatları var. Yani paraları çok. Arkaları çok şu anda. Şu anda atma tabii. Ne yapıyorlar bunlar? Aşıyor keselerini bütün Hristiyan zenginleri yardım ediyorlar. İncil adı altında bir şey dağıtıyorlar, kitapçı dağıtıyorlar. İncil adı altında. Beşin İncil mi? Değil. Bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar aslında. Biliyorlar aslında. Ama bir katı bir taassup, inadi bir taassup Hristiyan ism-i isim Yaşantıları dinle ilgisi yok ki şantarın Yani Avrupa'da bugün erkeğ erkeğin iki kere kıyayın kilise bak, kilise din adamı yapma bazı diye belirleyecek. kilisede iki erkek biri eleniyorlar. bir han bir onun karısı bir korusu olacak İki erkek mütevazı adamlar. Lütfan bunun için bakmıştım, bakmıştım kalmıştım ben Yani budun ağılere hırsan da bugün. Ne yapıyor zavallılar? Gerçek dini araştıracağına, yanlış olduğunu tamamen değişik bir papa önce olan inceli gizli açık artık açtı artık dağıtıyorlar böyle dağıtıyorlar ve tabii hristiyanlığında en büyük samir olan yılbaşı ne ol ya e niceden ne ol baba diğer putları Noel Baba diye. Nedir Noel Baba? Bir pir masalı. Kim diyor bunu? Bir İngiliz Başbaba diyor bunu işte böyle. Doktor Darwin. İngiliz Başbaba. O diyor bu şekilde. Noel Baba bir pir masalı diyor. Asıl ömür bir şey bu diyor. Ama zavallı yani. Bir gerçek yok. Böyle pir masallarına hikayelere kalkmışlar. Zavallı benim Müslüman kardeşim de. O da vitrinin Noel Baba'yı koyuyor. Müslümanım diyor. Örseye namazı kristin götürülmez Cenab-ı Camiye getirecek. Ama doğal Baba'yı da koyuyor. O da yılbaşı diyor. O da Hristiyan çılgınlarına da katılıyor. Onlar da katılıyor. Allah korusun. Veylamız buyuruyor. Her nefis vel tenzur nefsümme kaddemet ligadeyn her ne biz baksın bakalım. Araştırsın, kenikini araştırsın. Nefsini sabah çeksin. Acaba yarınki gün olan ateşin bubadan neleri gönderdiğine baksın Mevlan buyuruyor. Acaba bir yılımız nasıl geçti? 365 gün güneşlerse. Her günün beş vakit namazını acaba... ...kıldık mı güzelce? Bu vakte kalabildik mi? Üzerimize acaba... ...kaza, borç namazı kaldı mı üzerimizde acaba? Ona bakalım. Orucun tutabildik mi güzelce acaba? Zikatımızı hakkıyla verebildik mi? Sonra haramdan sakındık mı acaba? Yalan konuşmadık mı? Kimsenin kalbini kırmadık mı? Arkadan acaba çekiştirmedik mi? E bunu araştıralım senin kardeşlerini. Hanım kardeşlerimiz de onları düşünsün der. Onların tabi günah işlemem onların metodu ayrı, yol ayrı bizim ayrı. O kadın ve erkek yönünden. Onlarınki açılmak şekliyle böyle. Allah örtün diyor. Mevlam biri. Mevlam emrediyor allah Teala. Örtün velam diyor ya. Onlar örtünme mükellef onlar. Erkekler de açık gezen kadınlara bakmamak ile mükellef. Zaten erkekler anlara bakmazlarsa onlar açık gezmezler bu sefer. Ama erkekler bakıyorlar. E tabi imanı zayıf olanlar var. Fasıklar var. Onların peşinde koşanlar var. Akıllarınca ömür geçiyor başına başına. İnsan bunun için biraz insan. İnsan o teneşe yatacak. İnsanın kefini giyecek, insanı tabutabilecek insan. İşte Mevla bunu buyuruyor bizlere burada. Her nefes baksın acaba yarın günün ahirete ne gönderdik? Vettekullah. Vettekullah. Allahlar bir tekrar görüyor, Allah'tan korkun, korkam Allah'tan böyle. Ne yapmamız gerekiyor? Tabii tevbet me gerekiyor Muttalibeler. Eksiğimiz varsa, doksan varsa, tevbetmemiz gerekiyor. Yok başı çaresi. Kul Allah'a döndürülecek. Ya istesen Muttalibeler. İsteyen kadar ayağını dire bakalım ya. Füzeliye, topuna, tüpene, uyduna güven bakalım sizin kadar ya içine giren bir mikrop bak mikrop ya. evet dünyanın en güç olsun başkomutanı muhafız alayı da hepsi vardır uçağı hepsi vardır ama içine giren bir mikrop ya. güzel olanlar, işlemiyor Alıyor, ona işlemiyor alayı gidiyor kişiye bence innellahe habiru mima ta'melûn Allah bir sana bak Hayatın sonunda İnnallâhe Allah Ceyhani kesinlikle Habir'ün Habir Habir en gizli şeyleri bilen bir matam edin ne yapmışsanız amel, iş ne yapmışsanız hayır şer, ibadet ne yapmışsanız Allah bunların en gizlisinde biliyor şu kötü ortaya şimdi dünya mahkemesinde kişi kendini güzel sözlere savunabilir alkutabilir kişi dünya mahkemesinde işte kişi dünyana bazı kanunların boşun kişi burada yaralanabilir ya yani kişi mi olabilir hele günümüzde ideolojik açıdan suç şey kişiler korkmuyor bile böyle yani bir çevresi vardır, arkası vardır, bir ideolojik bağlantısı vardır kişinin işte bir çıkarı vardır vardır vardır dünyada. Yani kişi burada inşallah hakimle kandırabilir, yalan söyleyebilir, güzel konuşabilir. Karşıki hakkını savunmaz belki de. Mahkemi kübra denen mahşer gününde Allah hakim alıyor bakın. Eh Hakimir hakimin. Hakimlerin Hakimi Mevla. Tek Hakim Mevla Mahşer'de. Öyle Mevla'mı Rabbimiz ki, öyle Hakim mutlak ki Mevla'mız, bizim bilmediğimizi o bile baktırendir. Belki unuttuk, belki dalgın olduk, şu olup oldu, bizim bilmediğimizi de, en gizli sıyrılarımızı da, o Mevla biliyor. Hiç de çekileceğiz. Mahşer yerinde çekileceğiz. Hesabı çekileceğiz. En gizli işçimizi bile Allah-u Teala bizi orada soru güze çekeceğiz sevgili Yani bir vakit namaz hesabı çok zor muhteremdir. Bir hanımımız, kızımız zavallı çağdaşlık adına açık gezmişse Orada yanacak. Yani pişme olacak yani mahşerde? radim olacak. Olacak orada. Orada yalan yok muhteremler. Yanlış yok. Hatta mahşerde bir ara dil duracak da kişinin kendi ağızları delisi konuşacak. El konuşacak. Ayak şahitlik yapacak. Deri konuşacak. Göz konuşacak. Evet göz haram battı ve Rabbe diyeceğim. Böyle bir gün var aziz kardeşlerim. İşte madem ki böyle bir yılbaşı diye bir şey bir beklentisi varsa kişilerde. O zaman ne yapalım? Allah'ın izniyle biz de inşallah kendimizi hesaba çekelim. Acaba bir yılımız nerede geçti? Nasıl geçti? Bir de şuna bakalım. Gurre peygamber selamı üzerine menisteva yemahu şehrin mağbunun bakınız. Menisteva yemahu. Bir kimsenin iki günü eşit geçse. Manevi açıdan bir kişinin iki günü eşit aynı keste o kimse aldanmıştır. Fehven mabun O kişi aldarmıştır diyor. Demek ki Müslüman gerçekte devamlı atılma olacakmış. İman açısından, iman babından atılma gerekiyor. Kişinin her günü biraz iyi olması gerekiyor. Bir şeye bakmamız gerekiyor. E bu senenin evvelinde acaba benim durumum nasıldı? O zaman namazı nasıl kılıyordum? Kıraatım, eksiğim vardı o zamanlar belki de. Fıkıda yanlışlarım vardı. Namazımı acele kılardım. Bakacağız, acaba bir sene içerisinde bir namaz açısından acaba nereden nereye geldik? Bakalım sene başındaki gibi yine aynı şekilde namaz kılıyoruz yoksa bugün biraz daha iyi namaz kılıyoruz acaba Buna bakalım işte bakınız namazdan daha fazla alabiliyor muyuz namazı biraz daha güzel kılabiliyor muyuz bunun gibi her şeye bakalım haramdan sakınmamızda gerek gözümüzü gerek kulağımızı dilimizi elimizi Haramdan gün sakınmada bir yıl önce nasıl bir yıl yılın başına nasıllık acaba? O zaman bu kadar titiz miydik acaba? Biraz boş veriyorduk. Ay başı ne durmaya geldik acaba? Allah korkusu için daha bize fazla acaba? Haramdan daha mı sakınabiliyoruz acaba? Tabi bugün yalan söylemede kul hakkında her açıdan hesaba çekelim kendimizi. Acaba yılın başında yani 12 ay önce nasıldık? Bugün nereye geldik acaba? Eğer yıl başındaki gibi aynı isek aynı isek o zaman ne oldu? Fehven nüne giriyoruz. Aldandık. Aldanmış oluyor. Aldandık. İşte. Mutlaka biraz da iyi olmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor peki ama artık yıl geçti. E, geçen geçti. Şerimizde ne gelir şu anda? Geliyor diyor işte. Gel, Allah elhamdülü geliyor. Işte. Henüz mahşere dikirmedik ama. Evet mahşerde geçen geçti o dünyaydı. Orası ahiret. Oradan bakıyoruz ki evet dünya geçen geçti. Artık mahşerde tek kelime çaresizlik. Yani Elim şey için gelmiyor bir pişmanlık orada. Yani kişi orada çıldıracak pişmanlığından neden böyle yaptım diye diyen gitti işte. O dünyadaki bedenleri çürdü başka beden. Dünyadaki yaptığı ev de yıkıldı. Eşya çürdü toz toprak oldu. İsmisi unutuldu dünyası bitirdi. Dünya, dünya da yıkıldı gitti. Dünya başı dünya oldu. Başka bir alem var orada. Yeni hayat orada. Ama şu anda şu anda neslimizi, kendimizi yani hesaba çektik. Baktık ki, yılın başında nasıldık, şimdi nasılız? Namazda, oruçta, zekatta, allah Teala zikretmede, etmede, haramdan sakınmada, konuşmada, gıybette, yalanda, her konuda nasılız? Bakacağız. Biraz daha iyiysek, Allah şükür edelim, daha iyi olma çalışalım. Yok, yılın baştan gibi gibiysek ya da Allah korusun daha da kötü isek ne yapalım artık geçen geçti demeyeceğiz. Yok. Onun geçeceğine onarılması şu an mümkün elhamdülillah. Nedir bu da? Tövbe istiğfar. Tövbe istiğfar. Güneş battan doğmadan önceye kadar tebe kabul, bir de can hulkuma gelmeden önce tebe kabul. Ne yapalım peki? Hesaba açtık kendimizi ama iyi araştırdık. Üstün kördü mu Hz. Muhterem belgesi. Üstün de, Güzel araştırdık kendini. Baktık ki kendimizde pek bir iyilik alameti göremedik kendimizde. Dağın noksanız da ne yapalım? geçmişteki hatamız için önce bir üzülme pişmanlık, fedamet ondan sonra allah Teala tövbe istifa edelim yani Estağfirullah'l-Azim <Tanm> ve tövbi ileyh Estağfirullah'l-Azim ve tövbi ileyh Estağfirullah'l-Azim ve yani Allah'ım sen affım diyorum Allah'ım bak. Bana affeder Rabbim. Ve artık sana dönüyorum ya Rabbi. Yani şeytana bıraktığım, nefsime bıraktığım, günahlara bıraktığım ya Rabbi artık sana dönüyorum ya Rabbi. Sana kul olacağım. Sana teslim oldum ya Rabbi. Allah'a Teala'ya dönmeye bu şekilde Önce tabi bir nedarma pişmanlık işlerini duyalım. Allah ben inşallah tövbe edelim velamıza Bakınız elhamdülillah mevlamızın bu sonsuz rahmeti mevlamızın ne oldu diye geçmişteki hatalar düzeltiliyor mu? Yani gibi bahsediyoruz diyemeyiz yaşasın bunlar herhalde. Düzeliyor burada. imkanı var. Yalnız şu da var Peygamberimizin şey buyuruyor. buyuruyor Helekel müsebbifun, helekel müsebbifun. Helak oldu, helak oldu, mahvoldu müsbifler. Sordu sana, kim onlar ya Allah? Mevhim ya Resulallah. Hemşe buyurdu, Kalesi kul sevfe sevpe estağfirah. E, tevbe ederim, tevbe ederim diyenler, helak oldu, helak oldu, mahvoldu bunlar. Neden? E bugün niye tevbe edemiyor? Demek ki günahları artık kalbine yerleşmiş. Bir tabiat huyu meleke haline gelmiş günahlar. Şimdi seviyor şey kardeşlerim? Beş vakitini düzenli kılan bir Müslüman, gerçişli bir Müslüman bir vakit namazını Allah korusun bir kazaya kaçırsa içi bir yanar. İyvah! Bakar sağa bakar vakite bakar işte namazlı imkanı yok o anda sıkışık durmuş şunlar bunlar Muazzam erir kendine kendine. O kadar üzülür. Ama Allah korudan bir insan üç gün, beş gün, bir ay namaz kılmadı mı, bu namaz kılmama, günah korkun günahları onun kalbine artık bir tabiat haline gelir. Yani kalbe kararma olur. Kalp kararınca, kalp günahlarla tabiat hüc haline getirince, artık kalpte üzülme diye bir şey kalmaz gün eşleyince. Bundan dolayı Gülalışan Mazretleri helekel müsebbifun helekel müsebbifun yani ile de ben tevbe ederim diyenler hele konu nasıl olmaz ki. Çünkü kalp tamamen kararmış. Kalpte günah işleme alışkanlığı bir bağımlılık olmuş, olmuş. Bir doğal normal olmuş kişi inşallah korusun. Kişi bir de atamaz mı? Kişi bir de Ancak uyarıcı bir güç lazım kendisine trabası için. Bu sevgili kardeşlerim, işte bu duruma gelmemek için inşallah teala geç bir tevbe için edelim. Artık günah işlememeyi Allah-u Teala inşallah söylerim sevgili kardeşlerim. Yüce Mevlamız bütün Müslüman kardeşlerimize uyanmayı nasip edilsin yılbaşı kutlaması azaltan yapılan bu hırşanlığının en korkunç simgesi baskısını allah Teala üzerimize kalırsın inşallah size kardeşlerim. Allah'a olunuz İllal-Fatiha.